Çocukların ve ben de yiyebilirim diye niyet edilerek adak kurbanı kesilir mi? Böyle bir adak sahih olur mu? Adak kurbanının etinden kesen kişi, eşi, anne babası ve çocukları, çocuklarının çocukları yiyemez. Yani başka bir ifadeyle usul ve furuğu yiyemez. Dolayısıyla ben etinden yiyeceğim... Çocuklarım da yiyecek etinden istifade edeceğiz ama bir adak kurbanı keseceğiz diyen Müslümanın bu e, etinden yiyeceğiz, çocuklarım yiyecek ifadeleri fuzuli'dir. Bu ifade etin yenmesini mübah kılmaz. Dolayısıyla adak kurbanı kesen bir kardeşim ister etinden yiyeceğiz desin, ister demesin her halükarda etinden istifade edemez. Eğer etinden istifade edecek olursa, istifade ettiği etin bedelinin fakirlere verilmesi icap etmektedir.